Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sayıdeğer dinleyenler, Riyazu Salih'in hadis kitabımızın 14. babı olan Allah'ın emirlerine uymada ölçülü olmak konumuz... Konu ile ilgili ayetler Rabbimiz Tahe suresinde buyuruyor Tahe, Ey peygamber hak ve hakikat karşısında inatla direten zalimlerin davranışlarından dolayı üzülme İman etmiyorlar diye kendini heder etme Unutma ki biz sana bu Kur'an'ı sıkıntıya düşüp mutsuz olasın diye göndermedik Bakara suresi ayet 185'te Rabbimiz yine buyuruyor. Ramazan ayında hasta veya yolcu olanlar diğer günlerde oruçlarını kaza etsinler. Unutmayın ki Allah sizin için kolaylık diler, zorluk çekmenizi istemez. Konu ile ilgili hadisler Aişe radiyallahu anh'ın bildirdiğine göre. Kendisi bir kadınla birlikte otururken yanlarına peygamber aleyhissalatü vesselam girdi ve kadın gittikten sonra bu kadın kim diye sordu. Ayşe bu filan hanımdır dedikten sonra onun ibadetlerine ne kadar düşkün olduğunu ne kadar çok namaz kıldığını anlatmaya başladı. Kadının bu halini peygamberin takdirle karşılayacağını zannediyordu. Fakat peygamber bırakın bunları. Allah sizden bunu istemiyor ki siz ancak gücünüzün yettiği kadarıyla sorumlusunuz. Farz ve nafile ibadetleri benim size öğrettiğim şekilde ve kendinizi zorlamadan aşırıya gitmeden yaparsanız bu size fazlasıyla yeter. Allah'a yemin ederim ki siz ibadetten bıkıp usanmadıkça Allah sevap vermekten bıkıp usanmaz.'' Yani çok ibadet yapmanın bir sınırı sonu yoktur. Zaten siz gece gündüz hiç durmadan ibadet etseniz bile Allah'ın verdiği nimetten hakkını ödemiş ve ona kulluk görevinizi tam olarak yerine getirmiş olmazsınız. Fakat az da olsa benim sünnetime uygun şekilde ibadet ederseniz kendinizi sıkıntıya sokmadan Allah'ın rızasını kazanır ve vaat ettiği nimetlere nail olursunuz buyurdu. Ayşe radıyallahu anhe diyor ki Peygamberin en sevdiği ibadet az da olsa devamlı olanıydı. Enes bin Malik radıyallahu an diyor ki Ali bin Ebi Talip, Abdullah bin Amr ve Osman bin Me'azun'dan oluşan üç kişilik bir grup Resulullah aleyhisselatu vesselamın nafile ibadetlerini sormak üzere peygamber hanımlarının evlerine geldi. O sırada peygamber evde bulunmuyordu. Ev halkı tarafından onlara Resulullah'ın ibadet hayatı ile ilgili gereken bilgi verilince peygamberin ibadetlerini azımsar gibi oldular. Ve Allah Resulü nerede, biz nerede? Onun geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştır. Bu yüzden çok fazla ibadet etmemesi tabii ki normaldir dediler. İçlerinden biri fakat ben sağ olduğum sürece her gece hiç uyumadan sabaha kadar namaz kılacağım dedi. Bir diğeri de ben de hayatım boyunca hiç ara vermeden her gün oruç tutacağım dedi. Üçüncüsü de ben de ömrümün sonuna kadar hiç evlenmeyecek. Kadınlara asla el sürmeyeceğim. Beni ibadetten meşgul edecek her şeyden. Evlilikten, cinsel hazlardan, aileden, çoluk çocuktan, iş güçten uzak duracağım dedi. Bir müddet sonra durumu öğrenen peygamber aleyhissalatü vesselam onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. Şöyle şöyle diyen siz misiniz? Bakın Allah'a yemin ederim ki sizin içinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygılı olan benim. Fakat yine de ben... Sizin söylediğiniz gibi ibadette aşırı gidip ruhbanlık hayatı yaşayamam. Bazı günler oruç tutar, bazı günler tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılar, geri kalan kısmında uyurum. Kadınlarla da evlenirim. Çoluk çocuğa karışırım. Aile hayatının meşguliyet ve lezzeti beni asla Allah'a kulluktan alıkoymaz. İşte benim sünnetim budur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Çünkü ben günahlarım bağışlandığı için değil, ümmetime örnek olmak için böyle aşırılıklardan uzak, ölçülü bir ibadet hayatı yaşıyorum. Öyleyse peygamberden daha iyi Müslüman olacağız diye aşırı gitmenize gerek yok. Unutmayın ki Allah'ın sizin üzerinizde hakkı olduğu gibi bedeninizin, eşinizin, çocuklarınızın ve toplumun da hakkı vardır. En büyük sevabı kazanmak ve en takvalı olmak mı istiyorsunuz? Öyleyse benim örnek ibadet hayatımı kendinize ölçü alın. Bu ölçüyü aşan veya eksilten hiçbir ibadet şekli ondan daha fazla sevap kazandırmaz. Benim sünnetime uyarak az ibadet eden mümin, sünnetimi aşarak gereğinden fazla ibadet edenden daha takvalı, daha hayırlıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyhissalatu vesselam, Aşırı gidenler helak olmuşlardır buyurdu ve bu sözünü üç defa tekrarladı. Sözlerinde, işlerinde, ibadetlerinde ölçüyü kaçıran, her konuda ince elip sık dokuyan, hep mükemmel ulaşmak isteyenler hiçbir zaman hedeflerine ulaşamazlar. Böyle kimseler daima başarısızlığa, hayal kırıklığına, yalnızlığa ve huzursuzluğa mahkumdurlar. Ağzını yayarak, kendini sanatlı konuşmaya zorlayarak, halkın anlamayacağı kelimeler kullanarak lügat paralayan, insanı rahatsız edecek derecede aşırı nezaket ve kibarlık gösterisinde bulunan ve her konuda kılık kırk yararcasına aşırı titizlik gösteren kimseler de böyledir. Oysa mümin, her işinde ölçülü ve dengelidir. Son derece doğal ve rahat davranır. Hata yapmaktan da çekinmez. En iyiye, en güzel ulaşma duygusu onu aşırılığa sevk etmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam dini kolaylıktır. Kim sevabım çok olsun diye ibadette aşırı gidip dinle yarışmaya kalkarsa, din kesinlikle ona galebe çalar. İnsan Allah-u Teala'ya onun emrettiği gibi değil de layık olduğu şekilde ibadet edeceğim derse bütün hayatını ibadetle geçirse bile yine de Allah'ın hakkını vermiş olamaz. O halde kendinizi zorlayıp aşırı gitmeyin. Orta yolu tutun sizden istenen ibadetleri yaparak Rabbinize yaklaşmaya çalışın ve daima Allah'ın lütuf ve rahmetinden ümit var olun. Peygamber aleyhisselamın örnek hayatıyla sizlere gösterdiği gibi, günün başlangıcını, sonunu ve gecenin bir bölümünü nafile ibadetlerle değerlendirin. Buhari'nin bir başka rivayeti de şöyledir. Daima orta yolu tutun, size emrettiği ibadetleri yaparak Rabbinize yaklaşmaya çalışın ve günün başlangıcını, sonunu ve gecenin bir kısmını nafile ibadetlerle değerlendirin. Her işte olduğu gibi ibadette de ölçülü ve dengeli olun ki hedefinize ulaşasınız. Enes radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün mescide girdiğinde iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Orada bulunanlara bu ip nedir diye sordu. Sahabiler bu eşini Zeynep binti Cahşe ait bir iptir. O kadar çok namaz kılıyor ki... Namazda ayakta durmaktan yorulunca ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine peygamber aleyhissalatü vesselam hemen o ipi çözün. Uykusuzluk ve yorgunluktan bitap düşüp ipe tutunacak derecede uzun uzun namaz kılmanızı ibadet etmenizi uygun görmüyorum. Sizden biriniz dinç ve istekli olduğu sürece nafile namaz kılsın. Yorgunluk ve gevşeklik hissettiği zaman da yatıp uyusun buyurdu. Ayşe radiyallahu anheden, peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz nafile namaz kılarken uyku hali bastırırsa uykusunu alıncaya ve kendisini zinde canlı hissedinceye kadar yatıp uyusun. Sonra isterse namazına devam etsin. Çünkü uykuluyken namaz kılan kimse Allah'tan bağışlanma dileyeceğim derken farkında olmadan kendisine beddua edebilir. Cabir bin Semura radıyallahu anhuma şöyle diyor. Ben namazlarımı peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de orta uzunluktaydı. Evet saygıdeğer dinleyenler. Yine kendisi küçük yaştayken peygamberi görmüş olan Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mekkeli muhacirler ile Medineli Ensar arasında kardeşlik ilan ettiği zaman Selman ile Ebu Derda'yı da kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti fakat Ebu Derda henüz eve gelmemişti. Selman Ebu Derda'nın hanımı Ümmü Derda'yı eski elbiseler içinde pejmürde bir vaziyette görünce ona nedir bu halin diye sordu. Ümmü Derda, kardeşin Ebu Derda'nın dünya malına ve zevklerine ihtiyacı kalmamış ki dedi. Derken Ebu Derda eve geldi, hazırlattığı yemeği Selman'a ikram edip, ''Sen ye, ben oruçlüyüm.'' dedi. Selman da ona ''Sen yemedikçe ben de yemem.'' diye karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Derda, misafirini kırmamak için mecburen sofraya oturup yemeğini yedi. Gece olunca Ebu Derda, teheccüd namazı kılmak üzere erkenden kalktı ve Selman ona henüz vakit çok erken biraz daha uyu dedi. Ebu Derda da yatıp uyudu. Bir müddet sonra tekrar kalkmaya davrandı. Selman yine uyu dedi. Nihayet gecenin sonlarına doğru Selman şimdi kalkabilirsin dedi ve kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya öğüt vererek kardeşim ibadetlerde aşırıya gidip dengeyi bozma. Unutma ki Rabbinin senin üzerinde hakkı bulunduğu gibi bedeninin ve ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını vermelisin dedi. Daha sonra Ebu Derda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip olup bitenleri anlattı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Selman doğru söylemiş buyurdu. Abdullah bin Amr radiyallahu anh diyor ki ben arkadaşlarımla konuşurken Allah'a yemin ederim ki ömrümün sonuna kadar her gün oruç tutacağım, her gece sabaha kadar hiç uyumadan namaz kılacağım demiştim. Bu sözlerim Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a ulaşmış. Bunun üzerine beni yanına çağırarak bunları söyleyen sen misin diye sordu. Ben de kendisine anam babam sana feda olsun. Evet ya Resulallah. Bunları ben söyledim dedim. Peygamber Aleyhisselatü vesselam, sen buna güç yetiremezsin. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir kısmında uyu, bir kısmında da kalk ibadetini yap. Eksiksiz sevap kazanmak istiyorsan her ay üç gün oruç tut. Çünkü her iyiliğe on kat mükafat vardır. Böylece senenin tamamını oruçla geçirmiş gibi sevap kazanırsın buyurdu. Ben bundan daha fazlasını yapabilirim dedim. Peygamber aleyhisselatü vesselam o halde üç günde bir gün oruç tut, iki gün tutma buyurdu. Ben bundan da fazlasını yapabilirim deyince Allah Resulü öyleyse bir gün oruç tut, bir gün tutma. Bu Davut aleyhisselamın orucu olup oruçların en uygunu. Bir başka rivayette en faziletlisi budur buyurdu. Ben fakat ben bundan daha iyisini de yapabilirim dedim. Peygamber aleyhisselam. ''Bundan daha iyisi, daha faziletlisi yoktur. Daha fazlası aşırılıktır ve sevaptan ziyade günah kazandırır.'' buyurdu. Abdullah sözlerine devam ederek dedi ki, ''Artık ihtiyarladım, eski gücümü kaybettim. Şimdi düşünüyorum da Peygamber Aleyhisselam'ın tavsiye etmiş olduğu ayda üç günlük orucu kabul etseymişim, bu benim için ailemden ve malımdan daha değerli bir şey olacakmış.'' Bir başka rivayette Abdullah olayı şöyle anlatır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bana duyduğuma göre her gün oruç tutuyor, her gece sabaha kadar namaz kılıyor musun? Doğru mu diye sordu. Ben evet öyledir ey Allah'ın Resulü dedim. Bunun üzerine böyle yapma. Bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir kısmında uyu, bir kısmında kalk namazını kıl. Unutma ki senin üzerinde vücudunun hakkı vardır, gözlerin hakkı vardır, hanımının hakkı vardır, ziyaretçilerin hakkı vardır. Sevabının eksiksiz olmasını istiyorsan her ay üç gün oruç tutman sana yeter. Yaptığın her iyiliğe 10 kat sevap verildiğine göre hiç ara vermeden her gün oruç tutmuş gibi sevap kazanırsın buyurdu. Ben fazla ibadete ısrar ettikçe sırtıma binen yük de ağırlaşıyordu. Ey Allah'ın Resulü Bundan daha fazlası için kendimi güçlü hissediyorum dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam o halde Allah'ın peygamberi Davut'un orucunu tut. Daha da ileri gitme buyurdu. Ben Davut'un orucu nasıldı diye sorunca gün aşırı iki günde bir oruç tutarak senenin yarısını oruçla geçirmektir buyurdu. Abdullah yaşlandıktan sonra. Keşke peygamberin sunduğu kolaylığı kabul etmiş olsaydım der dururdu. Evet saygı değer dinleyenler. Bir başka rivayet de şöyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana duyduğuma göre her gün oruç tutuyor her gece sabaha kadar Kur'an okuyor musun doğru mu diye sordu. Ben de evet ey Allah'ın Resulü. Bunu yapmaktaki tek amacım çok sevap kazanıp hayra nail olmaktır dedim. Bunun üzerine peygamber o zaman Allah'ın peygamberi Davud'un orucunu tut. Çünkü o insanlar arasında ibadeti en düşkün olan kimseydi. Kur'an'ı da en fazla ayda bir defa hatmet buyurdu. Ben ise ey Allah'ın Resulü benim bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Peygamber o halde 20 günde bir hatmet buyurdu. Ben yine ey Allah'ın Resulü bundan daha fazlasını yapabilirim dedim. O öyleyse on günde bir hatmet buyurdu. Ben tekrar bundan daha fazlasına gücüm yeter ey Allah'ın Resulü diye ısrar edince şu halde yedi günde bir hatim yap bundan daha kısa süreye de düşürme buyurdu. Ben fazla ibadette ısrar ettikçe sırtıma binen yük de ağırlaşıyordu. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam bana ''Sen bilemesin, belki de ömrün uzun olur. Yaşın ilerleyip gücün azalınca bu söz verdiğin ibadetler yapmakta zorlanabilirsin.'' buyurmuştu. Şimdi gerçekten de Peygamber aleyhisselamın bana söylediği hale geldim. İhtiyarlık belimi bükünce keşke Peygamberin teklif ettiği kolaylıkları kabul etseydim demeye başladım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın katiplerinden Hanzala bin Rebi diyor ki bir gün Ebu karşılaştım bana nasılsın Hanzala diye sordu ben Hanzala münafık oldu dedim Ebu Bekir subhanallah sen ne diyorsun dedim ben de niç münafık olduğumu açıklamak üzere biz Peygamber aleyhisselamın huzurundayken o bize cennet ve cehennemden bahsediyor biz de sanki onları gözlerimizde görüyor gibi oluyoruz. Fakat onun huzurundan ayrılıp eşlerimizle ve çoluk çocuğumuzla kaynaşmaya, işimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca duyduklarımızın çoğunu unutuyoruz. Oysa peygamberin huzurunda ayrı dışarıda ayrı bir kimlikle yaşamak iki yüzlülük alametidir dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir anh, ''Biraz da beni teskin etmek amacıyla Allah'a yemin ederim ki biz de aynı durumla karşı karşıyayız.'' dedi. Sonra Ebubekir Bekir ile birlikte Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gittik. ''Ben ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu.'' dedim. Peygamber Aleyhisselam ''Bu da ne demek?'' dedi. ''Ben ey Allah'ın Resulü, senin huzurundayken sen bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun.'' Biz de sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Fakat senin huzurundan ayrılıp eşlerimizle ve çoluk çocuğumuzla kaynaşmaya, işimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca duyduklarımızın çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam üç defa şöyle buyurdu. Zaten insanın fıtratına uygun olan da budur. Canımı... Elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer siz benim yanımda bulunduğunuz hal üzere kalmaya devam edip söylediklerimi her an hatırınızda tutabilseydiniz melekler size açıkça görünerek oturduğunuz minderlerde ve yürüdüğünüz yollarda sizinle tokallaşırlardı. Yani her an zikir ve ibadet üzere olabilmek için insan değil melek olmanız gerekirdi ancak ey Hanzalan. Her an aynı ruh halini taşımanız, aynı manevi hazzı duymanız mümkün değildir. Hayatın akışı içinde insan kimi zaman böyle duygu yüklü ve coşkulu, kimi zaman da öyle sakin, dalgın ve unutkan olur. Yeter ki tamamen gaflete kapılıp gitmeyin. Kur'an tilaveti, sohbet, zikir, tefekkür gibi faaliyetlerde gönlünüzü diri tutmaya gayret edin. Dünya ile ahiret işlerini birlikte götürmeye, ikisi arasındaki dengeyi ve ölçüyü iyi korumaya çalışın. Evet sayıdeğer dinleyenler, konumuzla ilgili son hadis Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün mescitte insanlara konuşma yapıyordu. Oturacak yeri bulunduğu halde ayakta duran bir adam gördü. Ve onun kim olduğunu sordu. Ashab o Ebu İsa'yildir. Güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam ona söyleyin konuşsun, gölgelensin ve otursun. Fakat orucunu tamamlasın. Çünkü konuşmamak, gölgelenmemek, oturmamak herhangi bir meyveyi Yememek vesaire gibi benim sünnetimde yer almayan hiçbir uygulama ibadet değildir ve bu tür uygulamalar kişiye ve topluma zarar vermekten başka bir işe yaramaz buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler, 15. Bab ibadetleri ve hayırlı işleri yapmada süreklilik ve istikrar konu ile ilgili olarak hadis süresine Rabbimiz buyuruyor. Müminlerin gönüllerinin Allah'ı anması ve indirdiği hakikat karşısında kalplerinin yumuşayıp saygıyla ürperme zamanı hala gelmedi mi? İnananlar zaman zaman paslanan gaflete meyleden gönüllerini Kur'anla her an yeniden aydınlatıp canlı tutsunlar ki daha önce kendilerine kitap verilen ve vahile tanışmalarının üzerinden uzun bir süre geçtiği için kalpleri gaflet perdesiyle kapanıp katılaşan ve bugün birçokları yoldan çıkmış olan Yahudi ve Hristiyanların durumuna düşmesinler. Yine 27. ayette Rabbimiz buyuruyor Hadis Suresinin Sonra da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve kendisine İncil'i verdik. Onu izleyenlerin kalplerine derin bir şefkat ve merhamet duygusu yerleştirdik. Sonraki Hristiyanların icatları olan ve nefsi öldürmek adına bu dünyayı tamamen terk ederek hiç evlenmeden, dünyanın nimetlerinden faydalanmadan, çilehanelerde inzivaya çekilme esasına dayanan ruhbanlığa gelince, biz onlara böyle bir şey emretmedik fakat onlar güya Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla bunu uydurdular. Ne var ki? İnsan doğasına ters düşen bu sözde ibadete gereği gibi de uymadılar. Biz de içlerinden gönderdiğimiz mesaja gerçek anlamda iman eden ve ona göre hayat programlarını çizen kimselere mükafatlarını verdik. Fakat onların çoğu Hazreti İsa'nın getirdiği tevhid dinini özünden saptırarak yoldan çıkmışlardı. Nahul suresi ayet 92'de Rabbimiz buyuruyor. Ey müminler! Başladığınız hayırlı işleri sonuna kadar devam ettiğin, binbir zahmetle eğirip sıkıca sardığı iplik yumağına çözüp dağıtan yaşlı kadınlar gibi olmayın. Hicr Suresi Ayet 99 Ölüm denilen kesin gerçek kapını çalıncaye dek Rabbine kulluk ve ibadete devam et. Evet saygıdeğer dinleyenler, konu ile ilgili hadisler, Ömer bin Hattab radiyallahu anh'dan peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bir kimse geceleri okumayı alışkanlık haline getirdiği hizbin, Kur'an tilaveti, dua veya zikrin tamamını veya bir kısmını bir mazire sebebiyle okuyamadan uyur da sonra onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa gece okumuş gibi sevap kazanır. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam ona şöyle buyurmuştur. Ey Abdullah sen filan kimse gibi olma çünkü o önceleri gece namazını kılıyordu fakat artık kılmaz oldu. Ayşe radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam herhangi bir hastalık veya başka bir sebepten dolayı Gece namazını kılmadığı zaman ertesi gün o namazı kaza etmek üzere kuşluk vaktinde 12 rekat namaz kılardı. Bazılarının kuşluk namazı zannettiği namaz işte bu namazdır. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.